Ben kendim Şafiyim. Evet. Ama Şafii ile arasındaki farklar nereden kaynaklanıyor? Mesela birinin eli eşine değiyor, optesi bozulmuyor. Birinin ki bozuluyor. Biri kanla bozuluyor, biri bozulmuyor. Evet. Yönelten hocam geliyor. Hay hay Yöneltelim inşallah hocamıza. Sıhhat diliyoruz efendim. Araya selamlarımızı iletiyoruz. Hayırlı akşamlar. Evet muhterem hocam buyurun. Şimdi mezheplerde farklılıklar var. Böyle teferruatta asıl şeylerden fa fark yok. Mesela diyelim ki günde beş vakit namaz bütün mezheplere göre e, aynıdır değil evet. mi? Sabah öğle, ikindi, akşam yatsı. Efendim Ramazan orucu misalde herkes, bütün Müslümanlar hangi mezhepten olursa olsun Ramazan boyunca oruç tutacak. Efendim teravih namazı hangi mezhepten olursa olsun bütün Müslümanlar bu namazı kılar şimdi mezheplerde işte kardeşimizin verdiği örneklerde olduğu gibi bazı farklılıklar var detaylarda. Teferruatta farklılıklar var. Mesela işte vücudu kanarsa bir kişi Hanefi mezhebine göre abdesti bozulur, Şafii'ye göre bozulmaz. E çünkü bu konudaki rivayetlerde farklılıklar var. Bir rivayete göre vücudu kanadığı için efendimiz namaz abdestini taze kanayan kişi abdestini tazelet demiş. Bir rivayete göre de mesela Peygamber aleyhissalatü vesselam bir gazaya evet. gitmiş. Ee, Müslümanlardan sahabilerden biri bir müşrikin karısını öldürmüş. O müşrik de ben Müslümanlardan birini öldürmedikçe bu iş burada bitmeyecek diye kendi inanışına göre ant içmiş. Ve Müslümanları takip ediyor. Zatürriqa gazvesi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam e, yolda işte o gazve yolundayken hı hı. o savaş yolundayken bir yere gelince bir geçide orada mola veriyorlar. E, sahabilere diyor ki kim bize gözcülük yapacak nöbet tutacak biri ensardan biri de muhacirlerden olmak üzere iki kişi biz nöbetçiliğe razıyız ey Allah'ın peygamberi diyor. Ve onlar nöbet yerine gidiyorlar peki gidin diyor orada geçitte nöbet tutun. İyi gözetleyin, düşman ani bir baskın yapmasın bize. Biz istirahat edeceğiz, uyuyacağız belki de. Tamam diyorlar. O nöbetçilerden biri hemen uzanıp yatıyor. Birisi nöbette kalıyor. Ve nöbet sırasında namaz vakti oluyor. Namaza duruyor. Diyor ki bari namaz mı kılayım, bir şey olmaz. Zaten gelen yok, giden yok diyor. Tam namaza durduktan sonra onları gözetleyen müşriklerden, işte o kişi hemen ok atıyor o nöbetçiye, ayağına isabet ediyor, ayağı kanıyor. Oku tutup çekiyor, namazına devam ediyor. İkinci ok atıyor, üçüncü ok atıyor, aynı şekilde oku çekip atıyor ve herhalde biraz inleme sesi mi oluyor? Ne? Derken o yanda uyumakta olan diğer nöbetçi, uykucu uyanıyor. Ne oldu falan diyor, işte böyle selam veriyor, namazı bitiriyor tabii bu arada diyor namazdayken işte o katla ayağım kanadı, diğer Müslümanlar da uyanıyor. E niye böyle beni uyandırmadın, ben yardımcı olurdum sana, korurdum sana? Ya demiş ben namazımı bozmak istemedim. Bir sureyi okuyordum, sureyi tamamlayayım dedim. Yani kısacası ayağı kanadı halde namazını tamamlamış. Evet, burada bir rivayet evet, var. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da bu durumu duyunca, niçin namazı bozmadın, abdestin bozuldu dememiş. Yani bu gibi farklı rivayetler olduğu için e, müştehitler biri bu rivayeti kabul ediyor. Mesela İmam Şafii ama İmam Ebu Hanife bu rivayeti e, nakleden kişilere pek güvenmediği için diğer rivayeti nakledenlere güvendiği için hmm. onların rivayetini esasında işte bunu, bu ve buna benzer sebeplerden dolayı e, mezheplerde Değişiklik detaylarda gösteriyor. bazı değişiklikler, farklılıklar olabiliyor. Elhamdülillah. Teşekkür ederiz muhterem hocam. Açıklayıcı bir cevap oldu. Hı. Allah razı olsun.